Yani Siyaset de e, insanlığın gündeminden hiçbir biçimde e, çıkmıyor. Siyaset olunca taraflar oluyor. Taraflar olunca e, hukuk devreye giriyor. Dilin hukuku, davranışın hukuku. Biraz onu konuşsak diye düşünüyorum. Yani e, siyasi... Ee, mücadelelerde taraflıklarda e, bir dil özeni dil hukuku davranış hukuku e, var mı bizim İslam'da e, genel olarak insanlar arası ilişkilerde ölçü olarak bildiğimiz hususlar e, siyasette de geçerli mi yoksa bu siyasi ortamdır işte nedense yeridir Bunu da vasatın ortamın zarureti olarak almak lazım gibi bir muhakeme işletilebilir mi? Buradan siyaset ortamına bu manada İslam'ın ölçüleri çerçevesinde söyleyeceğimiz şeyler var mı? Bugün bunu konuşalım diye düşündüm konuşalım hocam. Buyurun. <gülüyor> Fincancı katırlarını <gülüyor> <gülüyor> ürkütmeden. <gülüyor> evet. Bismillahirrahmanirrahim. Hocam siyaset ne hikmetse toplumun içinden sıyrılmış sanki o topluma ait değerlere tepeden bakan birinin bir mesleği gibi görülüyor dünya literatüründe. Ee, bu elbette yanlış yani siyaseti meslek edinmiş ya da bir sebeple siyasette bulunmuş bir insan e Müslüman aynı zamanda bizim gözümüze baktığımızda namazı düşmüyor ki onun e. orucu düşmüyor ki yani Allah'ın kulu bu Allah'ın kulu olduğu sürece de camide kim idiyse iş yerinde kim idiyse siyasette odur o evet. yani siyasi meşgalesinden dolayı mesela namaz mükellefiyeti sakıt oluyor mu? Düş, düşmüyor, düşmüyor. mesela Sultan Fatih rahmetullahi evet. aleyh siyasetçi miydi değil miydi? hala siyasetçi. bir siyasetçiydi peki İstanbul'u fethederek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin e, müjdesine nail oldu mu? oldu, oldu. evet ...dolayısıyla bir numara siyasetçi oldu mu? Oldu. Tabii ki, evet. 29 Mayıs'ta İstanbul'u fethettiklerinde... ...oldukça... ...büyük bir zafer elde etmişti. 30 Mayıs'ta... ...çok yorgun oldukları için... ...çocuklar bugün sabah namazını... ...geçiktirsek de olur, ben yorgunum... ...deyip... ...ya da bu, böyle bir zafer kazandık... ...bugün o zaferin hatırına... Diyorsun, ha? ...kaynatsalardı sabah namazını... <gülüyor> ...yani... Bir şey, kayıpta ne olacağını bilmiyoruz da misal konuşuyoruz melekler bu zaferden sonra bir sabah namazı helal olsun size sonra kılarsınız derler miydi derler miydi evet efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin başına Sor, geldi sorunun içinde cevabı açık zaten var yani böyle bir şey denemez denemez evet. dünyayı fethetsen sabah namazını bırakamıyorsun evet aynı şekilde yani kulluk dediğimiz şey bir meslekten dolayı kalkmıyor bir konundan dolayı, kalk statüden dolayı kalkmıyor. Yeni bir kimlik gelmiyor Müslümana. Evet. Dolayısıyla namaz namaz olarak kalıyor. Evet. Aynı şekilde yalan da yalan olarak kalıyor. Evet. Ya yani nasıl namaz değişmiyorsa senin filan konumundan dolayı. E aynı şekilde yalan da değişmiyor. Yalan haram. Kıyamete kadar haram. Gıybet kıyamete kadar haram iftira dünyanın her yerinde haram yani şöyle tasavvur edelim gün oldu inşallah siz ve ben de böyle gördük ee, işte mesela Adapazarı'ndan yer alındığı gibi Meriç'ten de yer alınıyor orada büyük Toki yerler yaptırmış filan <gülüyor> evet. ee, bir de hava çok kirli diye İstanbul'da biz sizinle gittik Meriç'e gittik Meriç'te yer aldık Toki'nin yerlerinden bir güzel bir yer aldık yine orada da program yapıyoruz <gülüyor> ne oldu hocam. <gülüyor> İyi bir hayal. <gülüyor> ya suç değil nasıl evet, olsa. Değil. Hayali suç değil değil mi? Yani kainat Allah insanın emrine amade kıldı. sonra bunu toki evi dedik yani müteahhitten aldık. <gülüyor> Meşrulaştırdık. Yani meşru birinden aldık. Şimdi orada program yapıyoruz. Ee, namaz orada telafi edebileceğiz mi? Yani namaz merihte buradan Kabe'nin yönü belli olmuyor mu diyeceğiz. Yavut orada yalan konuşabiliriz. neresi diye bakarsın. Bakacağız <gülüyor> metburen. Peki orada mesela biz kul hakkını yok mu kabul edeceğiz? Evet. Orada bize... E, ...bühtan, iftira... ...mubah mı olacak? <gülüyor> mubah mı olacak? Evet. Yani nerede Allah'ın mülkü yok? Neresi Allah'ın mülkü değil? Ve biz nerede Allah'ın kulu değiliz? Nerede... Yani soru o yani. yani soru. Nerede... İki melek yanımızda değil bizim. Yani meleklerin çekim alanı diye bir yer mi var? Evet. Yani dünyada meleklerin frekansına giriyoruz da. E, şurada girmiyor. Şurada biz. girmiyor muyuz? Evet. Dolayısıyla e, siyaset dediğimiz şey e, Allahu Teala'nın mülkünde, Allah'ın şey. kulları olarak yaptığımız bir iş. Evet. Allah'ın mülkünde, Allah'ın kulları olarak yaptığımız sürece. Adı siyaset olmuyor. kaybetmeden siyaset veya sinema. Evet. Sinemada film çevriliyor diyelim. Mümin olarak çevirmeyeceğiz mi bunu? Yani televizyon yayını yapıyoruz. Misal yani. Evet. Yani evet. siyasete kilitlenmeye gerek yok. Nerede biz Allah'ın mülkü dışında bir iş yapıyoruz. Hayır. Her şey Allah, her yer Allah'ın mülkü. Her yerde Allah'ın kuluyuz. Her yerde Allah'ın şeriatı başımızın tacı bizim. Evet. ...bir istisna olabilir. O istisna nedir? Cihat meydanı. Evet. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Cihat yani savaş... ...hileden ibarettir. Evet. Düşmana biraz sonra sizi buradan vuracağız diye haber gönderilmez. Evet. Sağ gösterirsin, sol vurursun. Evet. Yani bu... Bir... E, tam da orada şey oluyor hocam. Belki yani siyasetteki mantık da. Orada değişiyor çünkü yani aynı ülkede mesela dostlar düşmanlar yani olur mu bir, bir İslam böyle bir toplan. kamplaşma meydana geliyor birisine yani İslam'ın dışına düşürüyorsunuz mesela ondan sonra da onunla ilgili her şeyi söylemek mübah hale geliyor yani harp iledirden. ...yola çıkarak... ...o zaman e, savaş yapıyoruz... ...siyaset yapmıyoruz olur... Evet. ...bu Müslüman bunu yapmaz... Evet. ...yapmamalı Müslüman bunu... ...bir defa... ...bir ülkenin içinde savaş olmaz ki... ...seçim evet. olur ama... ...savaş olmaz... ...bir ülkede aynı toprakta yaşıyoruz... ...hatta... ...yani bir ülkenin içinde... ...yaşarken biz... ...tabii İslam ülkesini... Kastediyorum. Kastediyorum. yani evet layıklık şartlarındaki bir çalışmayı ben yani tarihteki mesela Ömer bin Hamdülaziz'in Şam'daki siyasetinden örnek verip konuşuyorum. Yani örneğimizi en uçtan alalım aşağı doğru indirmesi Geliriz. kolay olsun. Evet. Yani bu ülkede yaşayanlar ya kelime-i tevhid söyleyenlerdir ya da kelime-i tevhid söyleyenlerin himayesindeki insanlardırlar. Evet. Her halükarda vatandaştır. Vatandaşlar olarak biz bir İslam savaşı, vatan müdafası yapamayız birbirimize karşı. Yaptığımız şey bir ticari rekabet gibi siyasi rekabet olabilir. Evet. Bu siyasi rekabette dinimizi bir kenara bırakamayız. Yaşadığımız toprakların muhafazasını bir kenara bırakamayız. Üçüncü de ahlakımızı bir kenara bırakamayız. Bu üç şeyi bir kenara bırakmadan siyaset yaparız. Yapmak zorundayız. Ticaret de böyle. Yani Ömer bin Abdülaziz'in günlerine gidelim yine. Ee, bir ticaret Müslüman'a beş liraya satılan bir şeyi Müslüman olmayan on sekiz liraya satma hakkı verir mi bize? Yani Müslümanın ahlaki kimliği Şam sokak, Ömer bin Abdülaziz'in Şam sokaklarını şimdi söylüyoruz. Evet. Ee, Müslümanın ahlakı kimliği Önüne gelen Kelime-i Tevhidli birinden de e, Cari olacak ee, Kelime-i Tevhid'e muhalif Ama o ülkenin vatandaşı Ömer bin Abdülaziz'in Himayesinde yaşayan bir zimmi Olduğu zaman da senin ticaretin Yine aynıdır Yani Müslüman e, Kendisine Geçici monte edilmiş Bir ahlak yaşamaz ki Müslüman ahlakını kimliği olarak bilir. Dolayısıyla onu bir yere bırakamaz günün birinde. Kaldı ki cihat meydanında bile e, o, o, o ahlakı yine bırakamıyor. Evet. Çok enteresan bir örnek var. Bu Azerbaycan'ın yukarılarına doğru bir bölgelere Ömer bin Abdülaziz'in döneminde İslam ordusu giriyor. Evet. E, ve fethedip yerleşiyorlar. Açık göz birisi, İslam'ın temel prensiplerini bilen birisi yani o yer yöre halkından Ömer bin Abdülaziz e şikayete geliyor. Diyor ki: Sizin dininiz, ben bugünkü dille özetleyeyim. Evet. Sizin dininiz bir şehre girmeden önce uyarı yapması gerekmiyor mu? Ya İslam olun ya, ya İslam olun ya şu kadar zaman zarfında cizye verin ya da savaşırız. Evet diyor Ömer bin Abdülaziz, kural böyledir diyor. ...senin ordun bunu yapmadan geldi topraklarımıza diyor. Evet. Senin ordun girdiği gibi işgal etti ordumuzu diyor. Ömer bin Abdullah heyet gönderiyor, İnceleyin böyle mi diyor. Evet. Öyle olduğu anlaşılıyor. İşte hukuk, hukuk devleti. Öyle var. olduğu anlaşılıyor ve ordusuna geri çıkma talimatı veriyor. Evet. Ama... Ee, bu adalet en üstten düzeltilebilen yanlışlık adalet yöre halkının İslamı benimseme nedeni oluyor. Evet. Bizim bugün Semerkant fıkı filan dediğimiz yani hanefi mezebi dediğimiz yerler buralar hocam. Evet. Yani e, savaşta İslam bile böyle olursa Müslümanlar bu İslam de... bu İslam orduya ihtiyaç bırakmıyor. Bırakmıyor önüne açıyor. Aynı olayı Sultan Fatih'in Balkanlara geçmesinde de görüyoruz. Değil mi? Evet. Yani. Doğru. E, gelsin Türklerin sarıklı adamları ifadesi bu adalete sığınmanın ihtiyacıdır. Evet. Şimdi bu İslam'la hiç ilgisi olmayan bir yerde konuşuluyor. Kaldı ki başka yerde münafıkça da olsa biz İslam'ız. Ezana saygımız var diyenlere karşı biz hiçbir şekilde siyaset yaparken, ticaret yaparken, ziraat yaparken ne yaparsak yapalım... Müslüman ahlakımızı bir kenara koyamayız. Ümmeti Muhammed için hiç dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir zamanda bir kenara bırakılabilir şeriatları yoktur. Yalan ebedi haramdır. İftira nasıl ebedi yani haramdır. Siz de görüyorsunuz yani iklimi görüyorsunuz. Nasıl meşrulaştırır insan Böyle bir şey ya şimdi şunları alma zamanı değil mesela bu söylediğiniz şeyleri de ya bunları yani realiteye uymuyor bunları andığımız ya uçuk şeylerden bahsediyoruz gibi Mesela yalan konuşulmaz uçuk Konuşma bir şey gibi yani e, niye o psikolojiye girer insan mesela şimdi... namaza gider Namazdan çıktıktan sonra siyaset yapar diyelim ki o siyasetin de ölçüsü hani siyasete göredir. Bu sözüm anlaşılıyor. Yani. Günlük anlayış. Evet. Günlük anlayış. Hocam bir kere siyaset namaz ciddiyetiyle yapılmadığı sürece normal. Aynı adamdan ben. Evet. Şimdi ayakkabılarımı çıkarırsam camide abdestim yok ama ayakkabılarımı çıkarırsam ütü bozulacak falan diye abdestsiz namaza da ruhsat vereceğini düşünüyorum. <gülüyor> evet. yani neden iftira mesela en büyük haramken evet. buna meyledebilen iftira edebilen bir karakter abdestsiz de namaz kılar onu kendine izah eder kabul ettirir yani... yani bunun mantığı şu zannediyorum bir evet. sosyologun bunun psikologun incelemesi lazım hocam hani adam köyün başında bir yalan söylemiş de ...köyün başına gittiğinde... ...kendi de inanmış ya yananlar... Evet. ...yani çok güzel bir ata sözü doğru, doğru. ...yani evet. köylüler alavara yapmışlar... ...işte mesela... ...işte köyümüze yol yapılacak... ...devlet yol yapacakmış diyor... ...köylüler onu bir yayıyorlar... ...köyümüze yol geliyor... ...filan o köyün başına gidiyor... ...kendi de inanıyor hakikaten <gülüyor> bu köy yol yapılacak... ...halbuki yalan söylemiş ona... Evet. ...yani... ...insan kendini inandırdıktan sonra... ...ilah olduğuna da inanıyor... Firavun evet, ilah olduğuna evet, inanıyordu. Inanıyordu, evet. i̇nanıyordu. Karun her şeyi kendisinin yaptığına inanıyordu. Yani bu benim kendi özel bilgimle oldu diyor. Yani yapma evet, şımarma evet. Firavun Karun dendiğinde hem Firavun hem Karun'a Karun mesela ne diyordu? Ben kendim elde ettim bunları Allah vermedi ki diyordu. Halbuki Karun gavur biri değil biliyor musunuz hocam? Evet öyle anlatıyor. Yani Karun Firavun'un iyiymiş ailesinden değil, Musa evet. Aleyhisselam'ın teyze çocuklarından. Dolayısıyla zamanında mümindi. Evet. <gülüyor> Ama ilana inana kendisine e, mal yarattığına inanmaya başladı. Firavun da efendim, efendim, efendim, beyefendi dene dene ona öyle olduğunu düşündü. Evet. Ben e, burada bir atasözünü daha Devreye sokacağım. Bunun da psikolojik bir boyutu var tabii. Yani bir insana 40 gün deli deyince. Evet. Deli oluyormuş ya. O psikolojiye <gülüyor> giriyor. Giriyor. Zannediyorum siyasetçiler kendi kendilerine bir şeyi söyleye söyleye inanıyorlar buna herhalde sonunda. Şimdi mesela ben bazı siyasetçileri işte haberlerden falan izliyoruz. ...yani ben dolaştığım... ...Türkiye'nin sağında solunda adı yok... ...şahını yok... ...ama bakıyorsun... ...iktidara gelecek güçteyiz biz diyor... ...ilk seçimi bekliyoruz diyor... Evet. ...yahu bunu Tabii. insan bir kere ağzından kaçırır... ...öbür toplantıda nasıl söyler merak ediyorum... ...ya demek ki buna inanıyor... ...inanıyor kendi kendine... Kendi kendi ...bir türlü büyülenme kendi kendini büyüleme... ...ama büyücü de kendisi... kendisi evet. ...büyücü de kendisi... E, büyülenen de kendisi bu gösteriyor ki yani zayıfız aslında insan olarak biz ya yani belki de bu cehennem beni yakmaz benim derim farklı bir deri diye de düşünüyordur diye de herhalde düşünüyordur, evet. yani günahlara karşı cüreti bunu buna yaptırıyor olabilir e, bu sebeple siyasette veya ticarette nerede olursa olsun Müslümanın kendisini ...bazı suçlardan muaf zannetmesi... ...duruma göre, durum ya, ortama göre... ...konum bunu gerektirir. zannetmesi... Evet. ...ileride onu altından kalkamayacağı büyük hatalara da itebilir. Evet. Mesela cici yalanlar söylerse... ...iftiranın cicisini bulacaktır. Evet. O cicilerden sonra cici olmayan acı iftiralar da... Acı evet. yalanlar da ona uygun gelecektir Biri diğerini e, Kolaylaştırıyor değil mi Altın ya, zemin olur yani Küçücük Heh. bir taşın oyulması gerekiyor Bu surdan evet, bu kaleden evet. Küçük bir taş Üstündeki büyük taşı da söküyor O daha büyük taşı söküyor Bu sefer Onun için hani bir yumurta çalarak Hırsızlığa başlama diye bir şey var ya evet. Yani bir banka soyan içindeki bir seti Yıkıyor Heh. Çok güzel evet. İçindeki bir set küçücük bir şeyle yıkılıyor aslında evet. Onun için okulda arkadaşının kalem alıp eve gelen bir çocuk Bir hırsız muamelesi yapılmamalı ona Tabii. Yani e, kolu kesilecek bir suç işlemedi bu çocuk evet. Dinende ahlaken de Ama anne çocuğunun, anlat, anlat, çocuğunun banka soymuş gibi hissiyata kapılıp ...çocuğa yansıtmadan düzeltme sürecini başlatması lazım. Kalem tıraş canım sen de yani senin kalem tıraşı verirsin ona. Deyip geçiştirdiği zaman çok büyük bir hatanın startını vermiş oluyor anne. Evet. Yani muamele, hırsız muamelesi olmamalı ama tutum ve olayı algılama o, o mantık yapısını değiştirmeli çocuk. Yani oğlum bu kalem tıraş alınmaz. Evet. İzin vermeden... E ben bana verdi hediye etti dediyse yine incelemeli çocuğu kandırıp da mı hediye almış mesela evet, evet hediye dedirtmiştir ona belki çocuğa yani biz e, bunu günlük hayatımızda ilkokulda çocuğun kalem bile böyle görüyorsak koca bir ülkeyi yönetmeye talip şimdi hayal duruyor onun için belki ama ileride yöneteceğim evet. diyorsa bu insanın, bu Müslümanın en küçük hataya e, kesinlikle kapı açmayacak bir kafada Öyle olması bir lazım. bir şey hocam diyebilir miyiz? Yani bir <gülüyor> siyasete girecek insanın da bir şahsiyet disiplini, bir terbiye donanımı olması lazım. Yani şunları, şunları, şunları asla yapmayacağım gibi. Yani onun Buna işte katılmıyorum. Buna işte... katılmıyorum. Bu Öyle sözünüze değilim. katılmıyorum. Siz siyaseti ayrı bir meslek gibi gördünüz. Ben Müslümanlığın içinde görmek istiyorum. Şu olabilir sadece. Yani siz normal giyiniyorsunuz. Yenge <gülüyor> hanım size tembih etti. Çok soğuk dışarısı kazak da al bugün dedi. Belki bu olabilir. Yani siyaset veya ticaret biz Müslümanız. Haramlar hep haram. Ama çok çetin bir süreç bu. İşte onu ee, diyorum. Çok efendim. çetin yani... bir süreç. Evet. İlave... De antibiyotik alınabilir Hani şöyle bir şey Diyelim ki Hazreti Ali e, Radıyallahu anh için anlatılır ya Savaşta böyle kılıcı Çekmiş adam yüzüne Tükürmüş evet. o, zaman, o da Kılıcı indirmekten vazgeçmiş Şimdi o O an <gülüyor> O Alilik an, bi an. Ha, yani. Alimsi bir an i̇şte Yani siyaset de o iklim Bir şey hocam yani Duracaksınız nasıl duracaksınız Öyle bir kazanmak Kaybetmek şunu söylerseniz Kazanacaksınız şunu söylerseniz kaybedi. ticarette Yok, mesela hocam, Mal ben, satıyor Ben bir şey söyleyeyim inşallah e, Bu söylediğim sözüm Yani yanlış anlaşılmaz Bence siyasete Girmeden bir insan Bir tarikatın şeyhine gitmeli Beni tarikatına kabul et demeli Sonra da Demeli ki Kıyamet günü sen benim adıma hesap vereceksin. Ben senin tarikatındayım. Beni yönlendir. Şeyh'im ol. Haftada bir bana talimatlar gönder. Ben senin dediğine uyacağım. Ama kıyamet günü de hesabı sen vereceksin. Şimdi... Nasıl olur bu bilmiyorum. Şimdi bu Erkam Radyo tasavvufi ee, öncelikleri de olan bir radyo hocam Şimdi söylediğiniz söz burayı ilgilendirmiyor değil mi? Yani daha umumi bir değerlendirme yapıyorsunuz Ben e, tarikatımız <gülüyor> adına konuşmuyorum evet. Ben dinim adına konuşmuyorum evet, evet. Öyle bir şeyh bulmalı ona gitmeli Öyle bir şeyh yoksa öyle bir alim bulsun Evet Siyazi. Yani şöyle bir şey anlıyorum, böyle hani e, Allah'ı görüyormuş gibi kulluk etmek. Görünce Allah'ı hatırlar diyor ya Efendimiz evet. Allah senem. Öyle kullar ki, onları gören Allah hatırlıyor. Evet. Hocam yanında öyle birisi olması, kazanı giyip dışarı çıkması süreci dedik ki, evet. iklim bu. Siyaset de arkadaşların yağcı oluyor. Evet. Menfaatçi oluyor. Senden beklentileri oluyor Sana hmm. isminle bir daha hitap etmiyorlar Efendim diye hitap ediyorlar Dolayısıyla sen istediğin kadar onlara danışmanlık yaptır Ama bir şeyh efendi Bir alim Bir müjdehit Bir molla Kimse bu Bana bak Diye cümleye başlayacak Bu cümleni beğenmedim çabuk istiğfar et Diyecek Sen son beş nasihatimi dinlemedin Git kendine başkasını bul hoca olarak Diyecek birinden söz ediyorum Mesela o geldiği için Ayağa i̇şte kalkıyor O ilişkiyi bu bulmak da kolay değil hocam. Yani Aranınca hakikaten... bulunur ha, doğru. Aranmayınca kaybolur hocam doğru. O, ilişki, o ilişkiyi bulmak bir Siyasetçi de e, O şey olacak Değil mi Yani Sorabilme değil mi? Kendini arz edebilme şeyi yani, Diyelim ki öyle... alimde Şeyhde de, şeyh de, de e, O denetleme psikolojisi bakanlıkta oldu. yapmış bir zata e, niye hocalara sormuyorsunuz diye bir cümle kullandım ben Evet dedi <gülüyor> çok kaba bir şey hocayı de, bana göster mi dedi yoksa. yok keşke öyle deseydi <gülüyor> öyle gösterseydi filanca var diyecektim ben evet, de mesela evet. dedi ki e, ben kaç defa hocalarla toplantı yaptığımı hatırlamıyorum dedi Hmm. O kadar yaptım dedi. Özellikle de tembih ediyorum. Şöyle sakallı gür adamları topla bana diyorum dedi. Ee tamam dedim sana konuşmuyorlar mı? Dedi ki evet dedi konuşuyorlar. Kimi yeğeninin nereye tayininden? Öbürü filan şeye yardım eder misiniz? Öbürü bizim davamız var mahkemede şu kadar zamandır bitmedi. Bir türlü bana nasihatlerine vakit gelmiyor dedi. Evet. Bu tabi ben siyasetteki insan bu ne kadar doğru, ne kadar her e, görevliye uyarlanır oğlum. O da ayrı bir, şey. bir mesele yani. Evet, evet. Ama böyle savundu adam kendisini. Evet. E, burada mesul olarak biz sadece siyasetçiyi göremeyiz. Siyasetçinin önünde Hamza'dan sonraki büyük şehit adayı olamayanı da görürüz siyasi, mesul olarak. Hani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? E, en büyük şehit Hamza'dır diyor. Evet. Hamza'dan sonra kim? Siyasetçinin önüne çıkıp Allah'ı ve peygamberi hatırlatan Kur'an'ı hatırlatan ha. Yani en büyük şey şu, Yani öldürülme Pahasına bile olsa kaldı ki Bizim sistemimizde yani Şu anda dünyada bir şey söylediği için Öldürülen Suudi Arabistan'da filan var evet. ee, Elhamdülillah Bizde o düzeyde değil henüz yani. evet. Bizde öyle bir şey yok yani Hakkı konuşuyorsun en fazla Yalnız söylediğini mahkemeye götürürler. E, Mahkeme de o hakkı söyleme yeri zaten. Mahkeme kayıtlarına senin sözlerin. Şimdi gidip de mahkemeye sürçü lisan oldu, özür diliyorum filan, değil mi? Madem hakkı söyledin, konuşurken Orada da söyle. konuşurken hakkın ağırlığını düşünerek konuş. Denir ya hakkın hatırı alidir. E, öyle konuş. Yani lakırdı yapma. Evet. Kendi özel dertlerini hakkın derdi gibi konuşma. Mahkemeye gittiğinde de yani orada da Allah için hakkı söylemeye devam et. Evirme çevirme. Hakim bey bunu kaydedin. Ben bunu böyle söylüyorum de. Yanlış anladın belki filan dese bile o sana acıyıp Hayır öyle değil. Söyle de bunun çok güzel örneği Seyit Kutubu'mış. Evet, yani evet. idam öncesinde de o sözleri. İşte yani, can, canı pahasına Yani ama ölümsüz oluyorsun bu sefer işte. Evet. Ölümsüz oluyorsun. Bu yakın günlerde Suudi Arabistan e, Evkaf Bakanı diyelim. Bizde onun muadili yok. Yani Diyanet İşleri Diyanet... Başkanlığı'nın bağlı olduğu bakanlıkla. bakanlık. Evet. Ama orada daha bir din bakan bakanlığı gibi o. O bakanın bir açıklamasını dinledim bizzat. Dünyada en büyük eşkıya Seyit Kutup'tur diyor. Allah Allah <gülüyor> Hocam Allah. çok enteresan Ama daha enteresan Bu kelimeyi ben bir Arapça bilen biri olarak Bu cümlesini dinledim 20'ye yakın nahi vatası var Yani Allah. adam konuşmayı bilmiyor Allah Allah Yani cümle kurmayı bilmiyor Öznesi devrik cümleler Harekatası bir cümle kullanamıyor adam 2 evet. dakikalık konuşmasında 20'ye yakın nahi vatası gördüm Kelimeler basit kelimeler Dünyanın en büyük eşkıyası Seyit Kutup'tur diyor. Allah Allah yani huzurunu bozdu Müslümanların diye. Huzurunu bozdu dediği petrol kuyularına çomak soktu. Evet. Yani evet, Müslümanların evet. elbette şeyh Kutup masum biri değil, Allah rahmet eylesin ama Suudi Arabistan'ın Amerikan yönetiminin tenkit edeceği bir adamdı. Adam diyor. Yani, yani. Yani herkes haddini bizim bir yani, kenarda. Evet. Şimdi e, bu hakkı söyleyecek adamların bulunamaması da bir hata. Hakkı söyleyecek adamların Gerekiyorsa ayağına gidelim, son bir ayı değerlendirir misiniz denmemesi de hata. Yani hangisi daha hatalı bu önemli değil. Ama Allahu Teala kıyamet günü ümmeti Muhammed'in e, ciddiyetini, karakterini ve hakkını ilan etmekten çekinenleri de hesaba söyleyecek. Bu Şeyh Efendi olabilir, alim Efendi olabilir, Müslüman yazarlar olabilir. Kim ümmeti Muhammed'in başı durumundaysa. Yani inzivaya çekilmiş Çilehaneye çekilmiş biri buna dahil değil Kendini ibarete vermiş ama Yazan çizen konuşan Bazen Şöyle de bir şey oluyor hocam Yani siyasi iklim Öyle bir kamplaşma Ortamı meydana getiriyor ki Yani o Alim efendi, yazar O da bazı şeyleri Söylemekte zorlanıyor olabilir Yani ne söyleseniz Yeri artık öyle bir Kamplaşma ortamında <gülüyor> Atış serbest gibi bir iklim oluşuyor o zaman yani şu yalan mesela bu yalanı niye söylüyorsun diyemiyorsun mesela i̇ki. medya dili var değil mi Bunun... ama iki noktayı unutmayacağız evet. hocam Vajadilun evet. billeti evet. en güzel usluğu seçmek zorunda bu zatlar evet. en güzel usluğ benim buyurduğum usludur denince zaten sıkıntı o zaman. Evet. On kişi böyle bu tarzda bir araya gelip, en güzel hangi mantıkta konuşalım diye bir şura yapmaları gerekir. Yani benim kanaatlerim en güzel olmayabilir. Eğer ümmetin önündeki on kişi, hoca efendiler, yazarlar, şeyh efendiler, on kişi, bir araya gelip de, üslubumuz bu olsun, bunun altına düşmeyelim, bunun yukarısına çıkmayalım diyorlarsa eğer, ...bu da sağlan, oluşuyorsa... ...uğruna, ölüme hazır bir mücadele yapılmış demektir. Bu şehittir bir şey olursa ona. Evet. Bu üslup mübarek bir üslup hocam. Yani çünkü üst ve alt sınırlarını heyetin belirlediği... ...bu heyette sadece benim yazar grubum... ...mesela Altınoluk'un yazarlarının üstüne de çıkmışız biz. Müslümanların, hoca efendileri de... Yani 30 kişilik bir grupta bu karar alınmış. Üç kişi temsilci seçilmiş... Hiçbir sıkıntı yok. Birincisi bu bileti hiyasen. Evet. En güzeli seçeceğiz. Evet. Ve cadil hüm Bu Kur'anımızın emri. Evet. Bu kafire bile, ehli kitaba bile böyle bu. Senin gibi bir Müslüman'a. Yani ...cadil hümdeki zaten hüm herhalde ehli kitabı. Eh, eh, evet. Yani bu ehli kitaba böyle ise eğer. Evet. Senin gibi namaz kılan birine kaba sabah vurdu kırdı bir ustup nasıl kullanacaksın? İki biz emri bil ma'ruf nasihat mükellefliklerimiz var teşhirden sakınarak bunu yaparız mesela münferit ulaşımlar yani ben sana şunu söyleyeceğim müdür bey diye sayın siyasetçi encümen üyemiz sana şunu söylemem lazım değil bir kenara çekip söyleme yolları tıkanmadıkça basını kullanamayız medyayı kullanamayız bu teşhir olur teşhir bir nevi reklamdır ve o adamı o bataklıkta derinleştirmektir ama randevu vermiyor oyalıyor mesela Türkiye'de e, isim zikretmeyelim senelerce e, Müslümanları bir, özellikle de belli cemaatleri kullanan adam o cemaatler ona gidip ya şöyle yanlış yapıyorsun ben buradayım yeterim size demişti hani meşhur ee, ifadeleriyle e. oyalıyordu Müslümanları yani akşam şampanyasında, sabahleyin de işlerinde bir cemaatlerden birisi gidip de ya efendi biz bizden kimseyi seçmedin dediğinde ben buradayım ya evet, demiş, evet. Ya, meşhur bir evet, tepkisi. Evet, evet. Yani o tabii teşhiri hak ediyor. Evet. O teşhiri hak ediyor. O, o Necip Fazıl'ın diline düşmeli. Yani o, o ayrı. Bunu evet. konuşmuyoruz. Ama hala Müslümanca namazımızı kılan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor Sizin namazınızı kılan olduğu sürece Yani dikilmeyin karşısına diyor Yani o benim namazımı kılıyor elhamdülillah Diyeceksen bu müdür bey için Teşhir suç o zaman İki çizgimiz var demek Üst ve alt çizgi Birincisi en güzel uslubu bulacağız Yani adamı uyuz edecek şekilde deniyor ya ...karşısına geçiyorsun, ayak ayak üstüne atıyorsun... ...biz seni devirmesini de bilirdik ama... ...geldik işte Allah rızası için konuşuyoruz falan... ...bu üslup insani evet, değil evet. yani... ...doğruyu söylesem bile... ...kabaca söylüyorsun... ...bu nefis kışkırtıcı... ...ve karşı intikam ürettirici... ...bir üslup... ...şöyle bir şey var hocam... Ee, ...yani... E, ...nasıl anlatayım... ...diyelim ki Türkiye... E, ...toplum yapısı yani onun içerisinde ortaya çıkan siyasi yapılar yani genel olarak Müslüman biliniyor değil mi yani yüzde 99 rakamı veriliyor 950'den beri yani evet yani 950'den beri en azından yani Müslüman bir toplum olarak biliniyor ama o toplum içerisinde e, siyaset e, ...daha gerilimli yürüyor ve ideolojik ayrışmalar var. Yani sistem yapısından da kaynaklanan ideolojik ayrışmalar var. Bu ayrışma içerisinde atış serbest midir? Yoksa yani orada da belli ölçüleri dikkate almak gerekir mi? Mesela daha dindar gözüken bir siyasi yapı ve kadro, ekip daha az dindar gözükenle münasebetlerinde nasıl hareket etmeli şöyle de bir şey var. Yani daha az dindar gözüken dediğimde de diyelim onun arkasında duran insanlar kendilerini daha az dindar görmüyor olabilirler. Yani toplum açısından baktığımızda bir görüntü ortaya çıkıyor. Siyasi yapılar açısından baktığımızda farklı durumlar ortaya çıkıyor. Hani bir yerde biz kendimizi diyelim hakkın safında görüyoruz. Karşıyı da batılın safında görüyoruz. Atış serbest midir? Onu... Bunun mini bir örneği ya da çok çabuk geçicilik bir örneği mezhep meselesidir hocam. Mesela evet. Şimdi ben hanefiyim siz de hanefisiniz. Evet. Elhamdülillah hanefiyiz ne demek hocam? Yani ya böyle, Allah bizi öb öbürleri, şafilikten ha. korudu şükürler olsun demek. Demek. Öyle olur mu canım? Evet. Elhamdülillah hanefiyim değil ben hanefiyim. Evet. Çünkü hanefilik İslamiyet demek değil. İslamı öğrenme ekolü demek. Evet zırtbırt oraya buraya gidecek halinde yok. Hanevi mezebinde kalacaksın. Şükürler olsun Allah bizi Hanefi yarattı yoksa helak olmuştuk der gibi. Yani elhamdülillah Müslümanım der gibi elhamdülillah Hanefiyim demiyoruz. Evet. Bir çıtayı aynen, aynen. koruyoruz değil mi? Evet. Eğer bu çıta çünkü e <gülüyor> kendimizi öbüründen farklılaştırıyoruz ve bulunduğumuz yeri de bir, bir anlamda kutsuyoruz yani. Eğer bu siyasette de böyle oluyorsa ben hak gerisi batıl oluyorsa e o zaman yani mezhebimizi incelerken bile bile bunu biz tehlikeli bulduk. Kaldı ki siyasi bir hareket, bir parti veya bir vakıfçılık hocam yani siyaseti örnek verip Böyle çok uç zor bir konu konuşmayalım. Vakıf olarak ele alalım bunu. Aa vakıf, B vakfı olsun. Evet. Yani elhamdülillah bu vakıf var, yoksa din olmayacaktı. Nasıl diyebiliriz ki? Elhamdülillah biz de varız din'e hizmette. Evet. Demek evet. doğru olandır. Elhamdülillah biz de varız. İyi ki biz varız, yoksa olmayacaktı bu iş. Dediğimiz zaman dışlıyoruz. Dışlıyoruz. Evet. Dışlama mezhep konusunda ne kadar ölümcülse. Tehlikesi itibariyle. Bu alanda da böyle. Çok büyük bir tehlike bu. Bu bakış yanlış bir defa. Biz evet şöyle ayrım yapabiliriz. Yani biz Ümmeti Muhammed bu topraklarda yaşıyoruz. Bu toprakların çocuklarıyız. Bu toprakları imha etmek için birilerinin eliyle kurulmuş zalimce ve haince bir ...örgüt var adına vakıf demiş... ...artına parti demiş... ...herhalde onu da kabul edecek abi ...o belli... Evet. ...onu yok kabul ediyoruz... ...ona karşı elhamdülillah... ...biz buyuz evet. deriz... ...yani neden? Alal beyan belli onun... ...bu toprağın olmadığı, bu dinin adamı olmadığı... ...ama renk... ...farklılıklarımızın bulunduğu... Ya da düzey farklılıklarımızın konuya bakışta farklılıklarımızın bulunduğu mezhep gibi mesela. Mesela vakıf anlayışı gibi. Bu tür farklılıklarda dışlayıcı tavırlar yanlış. Neden? O zaman İslamiyet'i bir grubun inisiyatifi altında tutacak bir anlayışa sahibiz biz demektir. Yani İslamiyet... Bir kişinin, bir grubun, bir yörenin, Maraşlıların, Trabzonluların, İnhisarında, inhisarında olduğu zaman İslamiyet'i evet. elimizle imha ederiz. Evet. O, bunun beraberinde Arapları dışlamak, Hintlileri dışlamak, Yemenlileri dışlamak geliyor bu sefer. Halbuki evrenseliz biz. Evrensel olmak zorundayız. Bu sebeple sözlerimiz, tavırlarımız, biz de varız ve iddialıyız. Tarzında olur bu mübarektir. Evet. Biz varız, siz yoksunuz. Düzeyinde olduğu zaman ise yanlışa doğru gidiyoruz. Hem biz yanlış yapıyoruz, hem öbür tarafa düşmanlık doğumunu sulayarak daha fazla güçlü bir düşmanlık yapmasına sebep oluyoruz. Bunu islamileştiremeyiz. Bunun tam aksine buna ...İslamı kullanıp... ...menfaatimizi büyütme demek zorunda kalırız evet, biz... Evet. ...burada İslam'ı kullanıyoruz... bir ...dinimizi, dindarlığımızı kullanıyoruz... E, ...ama büyüyen bizim menfaatimiz oluyor... ...bu bir tehlike evet. maazallah... ...burada medyanın... E, ...diline de belki işaret etmek lazım hocam... ...çünkü medyayla bir anlamda da... E, ...ete kemiğe bürünüyor... ...siyasi dil... Yani oradaki ve medyada da biraz daha sanki e, fütursuz hareket imkanı var gibi. Yani sosyal medya diyoruz. Yani söyleriz geçer bu canım ne olacak? Yani kavgada yumruk sayılmaz falan gibi. Yani bir mantık medya dilinde daha hakim olabiliyor <gülüyor> İlla ledeyhi rakibun adid diyor Allah-u evet. Teala. Ne söylerseniz yanınızda bir kişi kaydediyor ona. Evet. Yani sosyal medyayı evet. şöyle bir Müslüman olarak düşünüyorum. Sosyal medyayı kullandığımız zaman ben yalan ağzımdan çıkınca e, Allah bunun hesabını soracak. Peki sosyal medyadan çıkınca hesabını sormayacak mı inanıyor Müslüman? Evet. Yani ben bir hoca efendiyle sohbet ortamındaydık. Ee, yaşlı başlı bir hoca efendiydi. Çok hoşuma giden bir şey oldu. O arada e, Müslümanlara ait gazetelerden birinde e, çalışan birisi de ziyarete geldi. Bana dedi ki müsaade ederseniz o arkadaşın soruları var herhalde cevap vereyim dedi. Sonra biz muhabbete devam ediyoruz. Biz bir kitaplar meselesi konuşuyorduk. Evet. Çok iyi olur hocam dedim. ...genç bir arkadaş sakallı geldi... ...dedi ben filan gazetede... Dedi, ...çalışıyorum dedi... Ee, ...sizin dedi... ...üç dört cümlelik özetinizi alayım dedi... ...nelere dikkat edeyim yeni girdim işe dedi... Evet. ...ben çok hoşuma gitti... ...önümde kitaplar vardı hoca efendinin... ...bunlara bakalım dedi... ...onları bıraktım... ...yani çok güzel buna saatleri kopyalayayım buradan dedim... ...mesela oğlum dedi... ...ne, ne soruyorsun bana dedi... ...işte biz dedi... Gazeteci dedi, yazıyoruz... ...ben sayfa yönetiyorum dedi filan... ...dedi yavrum dedi... ...kusura bakma dedi... ...bana göre dedi... ...gazeteciliğin... ...o medya diyemiyor gazetecilik... Hmm. ...gazeteciliğin tam helali olmaz dedi... ...Allah Allah... ...çünkü tam doğruyu yazsan sen o gazeteyi satamazsın dedi... ...cümleyi evirip çevirip yazacaksınız... ...e fotoğrafı var... ...bilmem nesi var... ...kanundan kork, satmaktan kork... ...bana göre olmaz... ...sen bu hocaya sor istersen dedi... Evet. ...bizim sohbetimizden sonra beni gösterdi... ...bu evet. hocaya sor dedi... ...ben ben aynı görüşteyim hocam dedim... ...bana göre de olmaz dedim... Evet. ...sonra... E, ...o çay ikram etti ona... ...pastası vardı pasta ikram etti... ...sen istersen başka bir hoca efendiye sor ya... Yani. ...bana göre olmaz bu iş dedi... ...gittim... E, ...o gidince... E, ...nasıl buldun doğrattın cevabımı dedi... Baktım imtihan bana döndü bu sefer. <gülüyor> Dedim hocam ben bu kitapları bile unutmuştum da cevabınızı not edecektim dedi. Ona söyleyecek üç dört sözüm vardı ama dedi. Benim ayarlarım onun gazetesinde tutmaz dedi. Ne sözüm dinlenecek ne o yapabilecek. iyisini başka bir hocaya sorsun istediği cevapları alsın dedi. Ben dedi ben de gazeteci olsam kendi ayarlarımı tutturamam dedi. Allah Allah. Ee, bu çok dikkatimi çekti Ama bu cepheden kaçma anlamına gelmiyor Allah. O zaman trafiğe de çıkma sen Kaza olur diye. Evet. Fakat o hoca efendi yaşlı başlı biri olarak e, çok... Medya gerçeğini Gazetecilik gerçeğini Ortadan Kaldıramıyor Hocam o zaman hiçbir cerrah ameliyat evet. yapmasın Birisi yapacak veriyor. Bunu, Evet ya ama takva abi cerrah yapsın elindeki evet. kazaya biz razı olalım. Evet tabi. Yarınki baskısında dünkü bu cümlemiz hataydı. Sahibinden helallik istiyoruz. ...sizden de özür diliyoruz... ...demekten çekinmeyen bir gazete olsun... ...bir televizyon olsun... ...gazete kalktı artık herhalde yani yavaş yavaş da... ...yani o da var, bu da var hocam işte konuşuyoruz... ...bu da medya... Yani medya ...burada tabii. ettiğimiz her söz... ...yani rakibin atıyım... <gülüyor> <Yani gülüyor> ...var bir gözetleyen... De, ...denetleyen yazan değil mi? ...de rakibin atıyım... ...evet bir yazan var... ...işte burada düşünmemiz gereken hocam... ...yani bu işin ayarları... ...Allah-u Teala'nın yaptığı ayarlardır... ...yalan ayarı, iftira ayarı... ...bühtan evet. ayarı, gıybet ayarı... Mesela bugün... ...dünyada gıybetin en alası... ...sosyal medyada oluyor... Evet. ...yani bu kadar tatlıymış gıybet ya... ...iblis de şaşırmıştır... ...yani bu gıybet bu kadar tatlı olacak <gülüyor> mı... ...benim diye. elime böyle bir alet... ...geçti evet. falan diye... Evet. <gülüyor> ...yani korkuyorum sosyal medyanın... ...mucidi iblis de olabilir... ...şimdi aslında mesela... Yalan değil mi hocam? Yani bir medya kurulurken belki de ya da siyasette yola çıkılırken mesela bizde yalan olmayacak. Değil mi? Ondan sonra gıybet olmayacak. iftira olmayacak. Ne bileyim ay ayıp araştırma <gülüyor> olmayacak. Tecessüs yok. Tecessüs olmayacak. E, basın falan. nedir ama tecessüs yoksa hocam? Yani Mahremiyeti tecessüs olmayacak. Evet. Hocam Türkiye'nin en büyük Zalim medyasının o, Tanıtım bölümünün Olduğu köşede yazıyor Basın ahlak ilkelerine uymayı taahhüt eder Yazıyor hocam evet. <gülüyor> Yazmak kolay bunu Yazmak Ben kolay. bir gazeteci medya patronu arıyorum Senin 7 haberinden ikisinde ihtimalli yalanlar Belirmiş seni işten atıyorum Diyen bir adam yazıyor arıyorum hocam evet. Yani ben Şöyle bir medya olursa o medyada Çalışılır mahkemeye gitmeye gerek yok Benim vicdanımı rahatsız ettiğin zaman ben sabah namazındayken rahatsız olduğum her şeyi mahkemeye gitmeden tazminatı öderim ben diyen biri lazım hocam. Ki yani sadece dost doğruların yazıldığı konuşulduğu bir medya müşteri bulamaz hocam. Bir de şu var hocam medya belki medya kendisini biraz daha az sorumlu yani aslında olmaması lazım da yani bu konuşuyorsanız insanlara bir şey yazıyorsanız en büyük sorumlulukla bunu yapmalısınız ama mesela bir siyasetçiye göre biraz daha sınırlı sorumluluğu kabul edilebilir. Siyasetçi ülke yönetimine de talip. Bir de Hayır, siyasetçi gazetecinin de yöneticisi. Medyanın gazetecinin da yöneticisi. de yöneticisi. Ana patron. Ülke yönetimine de talip. Bir de bir yerde durursanız toplumun bir kısmına hitap ediyorsunuz bir kısmını dışlıyorsunuz. Halbuki yani ülke yönetimi dediğimizde de toplumun tamamını emanet gibi görmeniz gerekiyor. Değil mi? Tabii. E, o zaman yani söylediğiniz sözün toplumun bütün kesimleri tarafından e, kabul edilebilir nitelikte de olması lazım. Yani, to, yani hele bence mesela ...dinle bağlantılı bir yanınız da varsa... ...o zaman durduğunuz yerle toplum arasındaki ilişki çok daha... ...hayati önem kazanıyor değil mi? Ama zorluk da burada hocam. Ha, zorluk evet. Çünkü mesela 100 kişiyi yönetiyorsanız... ...bunun 50'si sizin kafanızdan... ...sizi her türlü kabul ediyorlar... si de diğer si de elli tür kafadan. Evet. Yani... Bir otobüsün şoförünü düşününüz... Biri doğuya gitmek istiyor, biri batıya gitmek istiyor, biri kuzeye götür beni diyor. Dünyayı tur atması lazım o yolcuların. Hepsi de önce beni götür diyor. Ama mesela şöyle bir şey, yani yalan söylememek. Ya yani bu yani toplumun şu veya bu kesimi için şey olmayabilir. Abi temel prensip İftira edilmez. mesela, yani temel Gıybet edilmez. mesela, yani Bunlar yani şeyin malzeme olarak kullanırken e, İslam'ın ölçülerine dikkat etmek mesela. Bir ara e, 28 Şubat'tan önceki günlerde nereden buldun diye bir Hı, kanun evet. vardı. Öyle uyutuldu gitti o herhalde. Evet. Kayboldu gitti o. Mesela bir lider, e, siyasetçi, yetkili yani tam lider, müdür mesela kimse, başkan etrafındakilerin o görevden sonraki sürecini kontrol edip bu parayı sen nereden buldun senin yeğenlerin niye zengin oldu senin yeğenin niye sıra beklemeden e, makama gelebiliyor sorabildiği zaman Ömerce İslamca iş var burada demektir bu yapılamadığı zaman para ve force kullanımı e, söz konusu ise bir yerde yani seçim zamanı ya da görev gelirkenki yapılan konuşmaların bir değeri yok, ağırlığı özgür evet, ağırlığı yok bu sözleri. E Burada İslam kullanılmış, nefisçe yaşanmış ama evet, İslamca evet. sözler nefisçe işler yapılmış. E bu yani bir tehlike. Evet, evet. yani e, hakikaten. E, amel defterimiz açısından değil mi hocam? Titiz davranmak lazım. Siyaset ortamı bazen alıp götürebiliyor. E, yani o, ben... O. Bir şöyle, tür şehvet e, oluyor o da yani. Yani şu, şöyle bir özet yapmak istedim hocam en başta. E, bir iki dakikamız... Sabah namazı kılıyor gibi siyaset yapıldığı sürece bir sıkıntı yok hocam. <gülüyor> evet. <gülüyor> Sabah namazında ne kadar kaşınabiliyorsan koltukta o kadar kaşınabileceksin. Evet. Namaz ciddiyetiyle Ömer gibi hocam evet, evet Yani bu Ömer Ömer Müslümanlığını Baştan sona şöyle bir Tahkik etmemiz lazım Dünyanın iki imparatorluğunu yere sermiş bir adam evet. hocam Yamalı elbiseyle geziyor ya, Siz o kitabı yazmadınız hocam <gülüyor> Hocam inşallah, ya. i̇nşallah <gülüyor> Buradan söz alalım inşallah, i̇nşallah, inşallah Çok teşekkür ediyoruz hocam. hocam Allah razı olsun Amin. Değerli dinleyiciler İslam'dan Hayata Ölçüler programındaydık Muhterem Nurettin Yıldız Hocam'la siyaset dili üzerine konuştuk. Oradaki İslami hassasiyetlerimiz, dini hassasiyetlerimiz üzerine konuştuk. İslam bizi her zaman bağlıyor. Bütün statülerde, bütün konumlarda bağlıyor. Hocam orada da sabah namazı ciddiyeti, hassasiyeti içerisinde olunması gerektiğinin altına çizdi teşekkür ediyorum hayırlı günler diliyoruz Allah emanet olunuz efendim